ve şerr-ül umuri muhdesatuhâ ve kullu müstefetin bid'atun ve kullu bid'atin dalâletun ve Geçen dersimizde en son Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın hayatını anlatırken müşriklerin Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın davetini engellemek için yapmış olduklarını anlattık. Birinci metotları Peygamberle ve sahabesiyle davağa geçtiler. Başarılı olamayınca Peygamber'in etrafında şüpheler getirdiler. Başarılı olamayınca Kur'an-ı Kerim'in etrafında şüpheler getirmeye başladılar. Başarılı olamayınca değişik değişik metotlarla şimdiki kafirlerin yaptığı gibi Kur'an-ı insanların arasına ne yaptılar? Kur'an-ı Kerim'le insanların arasına girmeye çalıştılar. İmma dışarıdan kitaplar öğrenerek, işte getirilen Nadir ibn Haris gibi dışarıdan kitaplar gitti okudu geldi, insanları saptırdı. Veyahut da alkış çabalılar Kur'an okunduğu zaman insanlarla Kur'an'ı anlamanın arasına girmek için. Tabii demiştik müşrik sistemler genelde adım adım ilerlerler. Bir kere de sonundan başlamazlar. Daveti önden yavaş yavaş derece derece engellemeye çalışırlar. Bunların hiçbiri tutmayınca bu yapmış oldukları şüpheler ve sahabenin sadece Kur'an'a teslimiyetlerinden dolayı vermiş olduğu cevabı Allah'ın onlar o şüphelere getirmiş olduğu cevaplarla yetindiklerinden dolayı ne yaptılar sahabeler? Sahabeler bu e aşamayı çok rahat bir şekilde atlatılar. Hiç sıkıntı çekmeden. Çok rahat bir şekilde atlattılar ve yepyeni bir aşamaya geldi. Artık müşrikler bu insanların laftan, şüpheden, konuşmadan anlamadıklarını anlayınca müşrikler bunlara eziyet etmeye başladılar. Yine kendi aralarında, darun nedvelerinde, parlamentolarında bir araya geldiler küfür merkezlerinde. Ne yapalım dediler? Bu insanlara eziyet edelim artık. Bedeni eziyet etmeye başlayalım, işkence yapmaya başlayalım dediler. Ve ne yaptılar arkadaşlar? Ve sahabelere eziyet etmeye başladılar tabi sahabelerin eziyetlerini anlatmaya kalsak yani günlerce anlatsak bitmez ama birkaç da örnek verelim özellikle meşhur olan sahabelerden Hz. Osman mesela dayısı Hz. Osman'ı hasırın içerisine serip asıp altından duman yapıyordu Hz. Osman boğulsun diye. Dininden dön diyordu Muhammed'e küfür et diyordu. Hz. Osman küfür etmeyince dininden dönmeyince Hz. Osman'ı bırakıyordu. Yine aynı şekilde Suheyb Er el-Rumi Suheyb'e öyle bir dövüyorlardı ki artık ne söylediğini bilme, bilmeyecek bir vaziyette mekeni sokaklarında dolanıyordu. Yani böyle deli gibi ne şeyini kaybediyordu. Bilincini, şuurunu kaybedecek şekilde ne yapıyorlardı Suheyb'e? İşkenceler yapıyorlardı. Yine aynı şekilde mesela Kabba bin Ered'in kıssasını biliyorsunuz. Yani kendisi demirciydi. Demir yapmış olduğu demirleri kızgın demirleri alıyorlardı. Habab'ın başına, sırtına, karnına her tarafını burunla bağlamaya çalışıyorlardı. Hatta bugün yanında çalıştığı adam Habab ibn Erde'yi şeye yatırıyor. Közün üzerine yatırıyor. İbn Hişam'ın rivayetinde diyor sırtından akan yağlar ateşi söndürene kadar o şekilde kaldı. Habab bayıldı, ateş de söndü. Sahabenin hali bu şekildeydi. Yani bunlar isimlerini bildiğimiz, çektikleri işkenceler meşhur olan sahabeler. Aynı şekilde mesela eee Yasir ailesini örne örnek olarak verebiliriz. Yasir ailesinin durumu neydi? Yasir de Müslüman olmuştu. Sümey'e de Müslüman olmuştu, çocuklara Ammar da Müslüman olmuştu. Müşrikler bunları her gün güneş iyice kızıştığı zaman şöyle çıkarıyorlardı, bunları bağlıyorlardı, susuz, aç, döve döve işte en kötü hakaretleri ederek, en kötü işkenceleri yaparak bunlara eziyet ediyorlardı, dininizden dönün diyorlardı. Tabi burada e, Sümey'e biliyorsunuz dininden dönmeyince Ebu Cehil karnına bir mızrak batırıyor, arkasından çıkacak şekilde. İslam'ın ilk şehidi kadın şehidi olarak. Zübeyr'in şehit olduğunu görüyoruz ve Yasir de yaşlı olduğundan dolayı işkencelere tahammül edemiyor artık. O da Rabbine can veriyor. Allah onları şehitlerden kabul etsin. Der peygamber bu manzaraları hepsini görüyor. Mesela Yasir ailesinin yanından geçiyor. Yasir ailesi perişan bir vaziyette. Peygamber ne diyor onlara? "İsbiru ya ala Yasir, inne mu'idukumul cennet." Ey Yasir ailesi sabredin. Sizin mü'idiniz, sizin buluşma yeriniz neresidir? Sizin buluşma yeriniz cennettir diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onları müjdeliyordu. Bunlar şehit olduktan sonra mesela çocukları e, ammar öyle bir işkence yapıyorlar ki bir gün artık buna kafasını suya batırıyorlar. Üç dört tane kemiğini kırıyorlar ve sürekli suda can verene kadar kafasını tutuyorlar sonra çıkarıyorlar. Muhammed'e et, Muhammed'e küfret, Muhammed'e küfret, Muhammed e küfret diye. Bu den en sonunda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hakaret ediyor. Dayanamıyor artık. İşte bu dini kabul etmediğini, Peygamber'i kabul etmediğini, Latavuz'a'ya iman ettiğini söylüyor. Tabi sürüne sürüne kemikleri kırıldığından dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına geliyor Helak oldum ya Allah diyor Ne oldu diyor aleyhissalatü vesselam Ya Resulallah diyor böyle böyle işte Beni öyle bir işkenceler yaptılar ki artık dayanamadım ee, Seni sevmediğimi ve sana hakaret ettim diyor Peygamber diyor kalbin nasıldı o sırada O da diyor imanla doluydu kalbim Peygamber diyor eğer onlar bir daha dönerse Sen de bir daha dön Yani bir daha sana aynı işkenceleri yaparlarsa Sen de ne yapsen de onlara Aynı şekilde cevap ver ve nahl suresi 16. ayet iniyor. Öyle değil mi? Ve men kefera billahi min ba'di imanih illa men ukriha ve kalbuhu mutmainun bil iman. Walakin men sharaha bil kufri sadran fealehim ghadabun min Allah subhanahu ve o küfür küfre girenler diyordu. Onlara Allah'tan bir gazap ve onlar aynı zamanda nedirler? Ne Allah tarafından onlara büyük bir azap vardır diyordu. Fakat kim müstesnadır bundan? kalbi imanla mutmain olduğu halde ne yapan küfür sözü söyleyen insan ikrah altında tabi ikrah altında küfür sözü söyleyen insan bundan nedir bundan müstesnadır diyordu peygamber aleyhissalatü vesselam yine aynı şekilde mesela şeyi düşünün ee, Hz. Bilal'i düşünün kölelerden bir köle öyle değil mi? her gün bunu alıyor götürüyor güneşin dibinde yatırıyor karnına da büyük bir kaya koyuyor bu şekilde aç susuz bir vaziyette Muhammed'e küfür diyor. Muhammed'e küfret dedikçe o da ahad ahad diyor. Muhammed'e küfür diyor. Muhammed'e küfret dedikçe o da ahad ahad diyor. Ve diyor ki vallahi eğer sizi daha fazla kızdıracak bir kelime bilseydim onu söylerdim. Yani ben sizi daha fazla kızdıracak bir kelime bilmiyorum. Sadece ahad kelimesini. Bildiği tek kelime neydi? Bildiği tek kelime ahad kelimesiydi. Ahad kelimesiyle müşrikleri kızdırıyordu Hazreti Bilal. Yine Hz Ömer, Müslümanların yani Ebu Cehil, Ebu Leheb Ümmeli İbni Halep ve Hazreti Ömer Müslümanların başına ağzılı belalardı. Hazreti Ömer biliyorsunuz daha Müslüman olmamıştı. Bir cariyesi var Hazreti Ömer'in. Her gün dövüyor sabahtan başlayıp. Cariye bayılıyor bir daha ayıltıyor bir daha dövüyor. Bir daha bayıltıyor. İşte, kafir olacaksın diyor yani eski dinle geri döneceksin diyor. Ve diyor ki vallahi seni bu şekilde hiçbir zaman bırakmayacağım. O da diyor ki vallahi ey Ömer sen de Rabbin de kıyamette sana aynı bu şekilde seni hiç bırakmadan sana ne yapacak? Seni hiç bırakmadan sana azap edecektir diyor Hz. Ömer'e. Cariye böyle dedikçe Hz. Ömer daha beter sinirleniyor. Daha kötü cariyeyi ne yapıyor? Cariyeyi dövüyor. Bunlar belli olan sahabeler. Bunun dışında ellerinden ayaklarından bağlanıp günlerce aç susuz bırakılanlar. Bunun dışında ekonomik destek kesilen sahabeler Musab ibn Umeyr gibi. Annesi ona hiç para vermiyor, elbise almıyor ona. Bakıyor olmuyor Oğlum diyor eğer sen şey yapmazsan Muhammed'in dininden dönmezsen ben artık yemek yemeyeceğim ta ki helak olana kadar. Vallahi diyor o saçının teli kadar nefsin olsa her günde birini versem bu uğurda ben gene Muhammed'in dininden ne yapmayacağım ben gene Muhammed'in dininden dönmeyeceğim. Bu ve benzeri yani daha bunlardan çok daha özellikle köle olan yani hiçbir sahibi olmayan onları koruyacak bir aileleri olmayan sahabeler daha kötü bir durumdaydılar. Ve mekânın mesela derileri, mekânın çocukları, bunları her gördükleri yerde taşlıyorlar, bunları her gördükleri yerde küfür ediyorlar, alay ediyorlar bunlarla Müslümanlar hem ciddi bir işkence altındalar, hem de ciddi bir psikolo psikolojik bir işkence altındalar. Yani hem insanlar dalga geçiyorlar, bunların kişiliklerini ayaklar altına alıyor, ayaklar altına alıyorlar. Müslümanlar böyle çok kötü bir durumdalar. Tabii müşriklerin bunları yap bunu yapmadıklarındaki amaç ney? Bir Müslüman olanlar İslam'dan dönsünler diye, iki yeni Müslüman olacak olan insanlara ne olsun? Bu bir örnek olsun. İslam'a girmesinler diye. Yani korksunlar. İrhab dediğimiz teröristlik yapıyorlar. Yani Müslümanlara ne yapıyorlar? Yeni Müslüman olacak insanlar bu manzarayı görünce korkuyorlardı. Özellikle köle kesimi ya bizim sahibimiz yoktur. Kim bizi koruyacak diye. Bu manzaradan ne yapıyorlardı? Bu manzaradan çok çekiniyorlardı. Şimdi tabi geçen dersimizde anlattığımız gibi şüpheler meselesini anlattık. Neden bu insanlar yıkılmadı? Neyle bu şüphelere cevap verdi diye. Bugün de inşallah genelde siyer kitaplarını açtığımız zaman bu ve benzeri kısaları okuyoruz. Yani biri işkencede şehit olmuştur, öbürü açlıktan helak olmuştur, öbürünün kemikleri kırılmıştır, öbürü işte ee, bağlanır alttan duman verilir boğulsun diye, öbürü şey, kızgın ateşlerle dağlanır, biri kızgın kayaların altında, güneşin altında uzadır, uzandırılır. İsimler ne kadar değilse de işkence aynı. Bütün sahabenin genelde görmüş olduğu eziyet ney? bütün sahabenin genelde görmüş olduğu eziyet bu ve benzeri eziyette. Peki şimdi bir şöyle bir soru soralım. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah bu sahabe topluluğundan bahsederken radiyallahu anhum ve radu anhu diyor. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur diyor. Öyle değil mi? Ve ezenehum kelimetet takva diyor. Allah onların takvalı olduğunu Allah subhanahu ve Teala söylüyor. Onları temize çıkarıyor. Yine aynı şekilde Allah mesela onları İnsanlar için imanda örnek getiriyor. فَاِنْ اَامَنْهُ mislima مَا اَامَنْتُمْ بِهِ فَقَدِسَدَوْ Eğer insanlar sizin iman ettiğiniz gibi iman ederse hidayete ererler diyor Allah Subhanahu ve teala. Peki neden Allah bu kadar öldüğü, Allah bu kadar sevdiği, Allah bu kadar ön plana çıkardığı, ölçü yaptığı insanların eziyet görmesini neden takdir etmişti Allah Subhanahu ve teala? Yani bunlar insan hiç sevdiğinin eziyet görmesini ister mi? İnsan hiç kendine yakın olanın, razı olduğunun eziyet görmesini ister mi? Çünkü arkadaşlar Allah subhanahu ve teala hikmeti bu insanları yetiştirmek istiyordu. Ve İbni Kayyım'ın Zadr-ı dediği gibi insan insanoğlunun nefsi pislik üzerine, cehalet üzerine, zulüm üzerine, ankörlük üzerine yaratılmış ve buna da meyillidir insan. Allah subhanahu ve teala nefse hem takvayı hem de tıkkı fücürü ilham etmiştir. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا Öyle değil mi? Ama insan zalim olduğundan dolayı genelde takva, takva tarafına değil de fıcır tarafına meyleder. İşte Allah subhanehu ve teala bu sevdiği, razı olduğu insanları bu şekilde arındırmak istedi. Nasıl ki altını, altın toprağın altından çıkarıldığı zaman altın değildir. Altın toprağın altından çıkarıldığı zaman birçok madenle karışık vaziyettedir. Toprakla karışıktır. Onu ateşin üzerinde eritiriz, eritiriz, döveriz. Sakin olur, saf altın ortada kalana kadar. İşte Allah da sahabeyi, sevdiği bu insanları bu zulmün altında, ateşin altında böyle dönderdi, dönderdi, dönderdi. Ta saf olan altın, insanın nefsinde ilham edilmiş olan takva açığa çıksın diye. Allah subhanahu wa ta'la ne yaptı? Allah subhanahu wa ta'la bunu yaptı. Peki arkadaşlar demek ki Allah subhanahu wa ta'la mesela bizim genelde toplum arasında yanlış bir anlayış vardır. İşte Allah belasını verdi. İşte Allah mesela Müslüman olan bir topluluk vardır. Ve bu topluluk mesela Allah için bir şeyler yapmaya çalışır. Genelde halk bunların başına bir zulüm, bir musibet geldiği zaman neden Allah belalarını verdi. Zaten bunların ne yaptığı belli değildi. Zaten işte bunlar bizim bildiğimiz yepyeni bir din getirmişlerdi. Allah da ne yaptı? Allah da bunların belasını verdi. Veya Müslümanlar bir gazvede feşere uğrar mesela. İnsanlar ne der? İnsanlar der Allah bunların ne yaptı? Allah bunların belasını verdi. Böyle değildir. Nedir imtihan? Allah subhanehu ve sevdiği kullarına bela musibet, Allah'ın sevdiği kullarına vermiş olduğu bir armagandır. Ta ki i̇bn Kayyım'ın dediği gibi. Bu dünyada nefsinin pisliklerinden arınmayan insan cehennemde ateşin içinde arınacaktır. Bu dünyada nefsin üzerine yaratılmış olduğundan, körlükten, pislikten arınmayan insanlar kıyamet gününde ateşte ne yapılacaktır? Ateşte bundan arındırılacaktır ama iş işten geçmiş olacak artık. İşte bu nedir arkadaşlar? Peygamber ne diyor? Allah bir kavmi sevdiği zaman onları ne yapar? Onları mutlaka belaya, musibete düşer eder. Belayla musibetle ilgili hadisleri, ayetleri daha önceki derslerde yapmıştık? Daha önceki derste zaten anlatmıştık. Bir daha dönmüyoruz oraya. İkinci nokta arkadaşlar, neden bu insanlar şimdi anlatırken belki birçoğumuzda hayal gibi geliyor. Yani bu kadar de olur mu? Veyahut da bu kadar insan zulüm görür mü? Veyahut da bu kadar insan açlığa, susuzluğa dayanabilir mi? Kişiliğinin ayaklar altına, ayaklar altına alınmasına dayanabilir mi? diye düşünüyoruz. Peki neden bugün bize bir tokat atıldığı zaman veya küçük bir tehdit geldiği zaman veya bir askeri darbe olduğu zaman herkes bir tarafa kaçıyor, herkes işte onun için yaratıldığı tevhidi terk ediyor veya kadınlar başörtüsünü açıyor veya erkekler din her şeyi bir tarafa bırakıyorlar ve neden bu insanlar böyle olmazlar? neden bu insanlar başlarına musibet geldikçe imanları atıyordu? neden bu insanlar vallahi ahatten başka bir kelime bilseydim sizi onunla kızdıracaktım diyebiliyorlardı biliyorlardı. Çünkü bu insanların beslendiği kaynak neydi arkadaşlar? Bu insanların beslendiği kaynakla bizim beslendiğimiz kaynak arasında fark var. Bu insanlar sadece neyden besleniyorlardı? Bu insanlar sadece Kur'an-ı Kerim'den besleniyorlardı. Bu insanlar Kur'an-ı Kerim okuyorlardı. Okuma bilmeyenler de Kur'an-ı Kerim'i ne yapıyorlardı? Dinliyorlardı. Bu insanlar roman okumuyorlardı. Bu insanlar felsefecilerin hikmetli sözlerini okumuyorlardı. Bu insanlar kültür kitapları, ondan sonra sekafe kitapları okumuyorlardı. Ne yapıyorlardı bu insanlar? Bu insanlar kendilerine dünyada ve ahirette lazım olacak ilim olan Kur'an-ı Kerim'i okuyorlardı. Öyle değil mi? Kur'an-ı okudukları zaman zaten Allah Kur'an-ı Kerim'de onlara hitap ederken ne diyordu? Siz mutlaka mallardan canlardan eksitileceksiniz Biz mutlaka sizi imtihan edeceğiz. La ilahe illallah demekle kurtulacağınızı mı zannettiniz yoksa siz? Sizden önceki insanların başına gelmeyen, sizin başınıza gelenekçe cennete gideceğinizi mi sandınız? Diyordu Allah Subhanehu ve Teala bu insanlara. Bu insanların da tek ölçüsü Kur'an olduğundan dolayı bu insanlara bu olaylar bunların imanını artırıyordu. Hani mesela Ahzab gününü düşünün. Müslümanlar orduları gördüğü zaman ne vaaden Allah'u Bu Allah'ın ve Resulünün bize vaad Ve da Allah. Allah doğru söylemiştir. Yani bize bu ettiğinde de Allah ne yapmıştır. Allah Subhanahu ve Terlâh doğru söylemiştir. Çünkü bu insanlara Allah ne demişti siz eziyet göreceksiniz işte düşmanlardan, müşriklerden, Yahudilerden kötü sözler işite, işiteceksiniz diye. Allah subhanahu ve teala bunlara söylemişti. Bunlar da bunları görünce ha Allah bize haber vermiş olduğu başımıza geldi diyorlardı. Daha fazla iman ediyorlardı. İman ettikçe bu insanlar ne yapıyorlardı? Bu işkencelerden zevk alıyorlardı. Ve kafirleri, müşrikleri ne yapıyorlardı? Kafirleri, müşrikleri görmüş oldukları işkencelere rağmen kızdırabiliyorlardı. Yine aynı şekilde mesela arkadaşlar başka bir açıdan olaya baktığımız zaman bu insanlar Kur'an-ı Kerim'i anlıyorlardı. Yani Kur'an-ı okumanın faydaları, Kur'an'ı hayat rehberi yapmanın, Kur'an'ı hayat menheci yapmanın faydaları. Ömer aristokrat bir adam, Ömer dışişleri bakanı Mekke'nin, cariyeti de köle, kadın, hiçbir hakkı, hukuku olmayan, ele geçirmiş bir köle. Herkesin istediği şekilde kullandığı bir, o günkü toplumda bir alışveriş maddesi gibi bir şey cariye dediğimiz. Hz. Ömer'e diyor ki Hz. Ömer ona diyor ki ben seni bu şekilde hiç bırakmadan seni döveceğim diyor. Sana işkence yapacağım. O da diyor ey Ömer hiç merak etme. Senin Rabbin de kıyamet gününde sana aynı bu şekilde azap edecek. Yani seni hiç bırakmadan böyle ebedi bir azapla sana azap edecek. Buradan neyi anlıyoruz arkadaşlar? Cariye de olsa, üniversiteler bitirmemiş de olsa kitaplar okumamış da olsa Kur'an-ı Kerim'de o gün inen bir iki ayetle küfrün en büyük adamına kafa tutabiliyor. Bir kadın Toplumda hiçbir değeri olmayan, hiçbir yeri olmayan bir kadın neye kafa tutabiliyor? Toplumun en büyük dişleri bakanına kafa tutabiliyor. Ve Mekke toplumunun en korkulan insanı Ömer. Kimse yanından geçemiyor, kimse yaklaşamıyor ona. Bir cari ona ne yapıyor? Kafa tutuyor. Peki neyle kafa tutuyor? Kendi kafasından getirmiş olduğu bir şeyle değil. Allah'ın vaadiyle ona kafa tutuyor. Sen nasıl bana böyle hiç ara vermeden işkence ediyorsan sayı Ömer diyor. Senin Rabbin de sana ne yapacaktır? Senin Rabbin de aynı bu şekilde sana kıyamet gününde azap edecektir. İşte bizimle onlar arasındaki fark bu arkadaşlar. Yani bu insanlar neydiler? Bu insanlar bir iki günlük bir ganimet için bir araya toplanmamışlardı. Bu insanlar bir imza bir imza kampanyası başlatarak en büyük Müslüman olduklarını veya İslam'ı getirdiklerini zanneden insanlar değildi. Bu insanlar meydanlara çıkıp başörtü başörtü başörtü deyip de Kendilerinin eteği dizinin altında olup da bu tür bir insan anlayışına sahip insanlar değillerdi. Bunların hedefi neydi? Bunların hedefi çok büyüktü. Öyle bir hedef vardı ki gözlerinde, yeryüzünde ubudiyeti tahakkuk ettirmek. Allah'ın onları kendinden dolayı yarattığı kulluğu gerçekleştirmek ve insanlara Allah'a ne yapmak? Allah'a kur etmek. Ve tek kaynak da onlar için burada neydi? Onlar için Kur'an-ı Kerim'di. Yani Allah'ın onlara vaat ettiğinin bugün gerçekleşeceğini biliyorlardı. Hedef çok büyük olduğu için... Allah'ın vaad ettiği çok büyük olduğu için, cennet olduğu için, görmüş oldukları eziyetler onlar için hiçti. Yani çekmiş oldukları sıkıntılar, onlara hiçbir şekilde etki etmiyordu. Neden? Çünkü hedef büyük, beslendiği kaynak büyük, dayandığı dayanak büyük, tevekkül ettiği yer çok büyük. Alemlerin Rabbi olan Allah'a tevekkül etmiş. Ve bundan dolayı bu insanlar hiçbir şeyden ne yapmıyorlardı, korkmuyorlardı. Ama biz, bizim durumumuz çok farklı. Yani bizim içimizden çok normaldir. Onlarca roman okuyan, onlarca kitap okuyan insan görürsünüz, Kur'an-ı Kerim'i bir kere baştan sona okumamıştır. Sen bu insanla bu insanı zaten bilinemezsin. Bu insanla bir insanı zaten bu insanla sahabeyi birbirine ne yapamazsın? Sahabeyi birbirine kıyas edemezsin. Eflatun'un sözlerini ezberlemiş, konfiçüsten şey getiriyor konuştuğu zaman, deliller getirip de, Kur'an-ı Kerim'den tek bir ayet bilmeyen insanı, kültürlü diye geçinen insanı, sen bu insanla sahabeyi birbirine kıyas edemezsin. Neden? Bunun dayandığı, kendine menheç yaptığı, hayatına ışık tuttuğu insan kendi gibi beşer ve kendi gibi fani olan bir insandır. Ve onun gibi akıldan üretilen şeylerdir. Onda da aynı akıl var. Fakat sahabenin dayandığı, her şeyin helak olduğu zaman da baki olacak, her şeyi yaratan ve mutlak ilmiyle her şeyi bilen ve vaadinden asla dönmeyecek olan, vermiş olduğu sözden asla dönmeyecek olan Allah subhanahu ve teala olduğundan dolayı işte bu topluluk başarıya ulaştılar Bizim topluluk ne oldu? Bizim topluluğa bir örnek 28 Şubat geldi. İbadet, namaz, o sloganlar hepsi ne olmuş oldu? Hepsi bitti gitti. Tekrarlıyoruz. İkinci sebep neydi arkadaşlar? İkinci sebep de bu insanların hedefi çok büyüktü. İslam anlayışları çok farklıydı. Bizim hedeflerimiz çok farklı. Biz bir imza toplamakla, bir milyon tane imza toplamakla Allah'a kul olduğumuzu zannediyoruz. Bu insanların ise hedefi çok daha büyüktü. Bu insanlar küfrü ve şirki yeryüzünden temizleyip, Allah'ın dinini hakim kılmak olduğundan dolayı bu insanların hedefleri bunlar ne yapıyorlardı? Bu eziyetlere çok rahat, bir şekilde, çok rahat bir şekilde katlanıyorlardı. İşte bu bizim toplumla onların veya bizim Müslümanlarla onların o sahabenler arasındaki fark ve aynı şekilde baksanız olaylar olduğu zaman, musibetler geldiği zaman yine aramızdaki fark nasıl menhecimiz birbirinden tamamen farklıysa musibetlere karşı tavrımız ve sebatımız da aynı şekilde birbirlerine birbirlerine tamamen farklı. Yine aynı şekilde arkadaşlar Sahabe kısalarına baktığımız zaman Anlatmış olduğumuz sahabe kısalarına İkrah meselesini görüyoruz Yani sahabelerden bazıları Çok aşırı sıkıntıya düşer olduğu zaman Kemikleri kırıldığı zaman Annesi babası gözünün önünde Şey dediği zaman Sahabelerden bazısının küfür sözünü söylediğini Görüyoruz öyle değil mi? Buradan buraya yapabileceğimiz iki tane yorum var birinci yorum insanların hepsinin sebatta bir olmalı yani sahabenin çoğunluğu sebat ediyordu. işkencelere. hiçbir şekilde taviz vermiyorlardı. Bilal gibi, Osman gibi, Ebubekir Bekir gibi. Öbür taraftan Habab gibi. Öbür taraftan Ammar gibi bazı sahabelerle ne yapıyorlardı? Baya bir işkence gördükten sonra, baya sıkıntı gördükten sonra tahammül edemiyorlardı. O zaman bazen bazı Müslümanların işkenceye tahammül edememesi demek onların ayıplanması, kovulması, dışlanması demek değildir. Öyle değil mi? Ve yani bu noktada arkadaşlar hareket noktasında, menheş noktasında İslami cemaatlerin içine düştüğü en büyük sıkıntılardan, en büyük hatalardan biri de bu. Ney bu hata arkadaşlar? Gözaltında veyahut da işkencede bazı haberleri veren veya bazı arkadaşlarını ispiyon eden insanı dışlama politikası. Cemaatler bu insanları dışladığı zaman kim bunları dışladığı zaman kim bu insanları kapıyor? Fasık, facir olan veyahut da işte Müslümanlar için her türlü tuzağı düşünen insanlar ne yapıyorlar? Bu temiz gençleri kapıp götürüyorlar. Yani kimse Ammar'ın kötü olduğunu söyleyebilir mi? Söyleyemez. Ama Ammar işkenceye dayanmamıştı. Bırak arkadaşını ispiyon etmeyi. Ammar ne yapmıştı? Ammar küfür sözü söylemişti. Peygamber aleyhissalatu vesselama hakaret etmişti. Ve ne yapmıştı Ammar aynı zamanda? Ve Ammar aynı zamanda Lape ve Uzza'ya iman ettiğini söylemişti. O zaman bu kıssadan bizim için birinci fayda ne arkadaşlar? Bazen Müslümanlar işkencelere dayanamayabilir. Bazen artık öyle bir hadde gelir ki adam tahammül edemez. Bu onun dışlanması veya işte imandan çıktığı veya bizi sattığı manasına ne yapmak gelmez. Aslında onun o sırada bize daha fazla ihtiyacı var. Bizim doğrunu ne yapmamız lazım? Bizim de onu kucaklamamız lazım. İkinci nokta arkadaşlar ikrah meselesi. Kıssaya baktığımız zaman Allah subhanahu ve teala diyor ki ikrah altında insanlar küfür sözü söyleyebilirler. Yani Allah böyle bir ruhsatı ne yapıyor? Allah böyle bir ruhsatı Müslümanlara veriyor. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam da Ammar'a ne diyor? bana diyor ki bir daha sana aynısını yaparlarsa sen de bir daha ne yap sen de bir daha aynısını söyleye ya amma diyor şimdi bu ikrah meselesinin üstünde biraz duralım arkadaşlar neden biraz duralım çünkü bugün müslümanlara baktığımız zaman adam mesela küfür ameli işliyor adam fıkk fucur işliyor soruyorsun bak bu, bu Allah subhane ve teala'nın küfür dediği bir şeydir bu Allah subhane ve teala'nın dediği bir şeydir niye sen bunu yapıyorsun diyorsun ben ikrah altındayım diyor öyle değil mi Mesela örnek. Yani bunu iyice vakı eleştirelim ki mesela ne olsun, mesela anlaşılsın. Allah Subhanehu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de sadece yönetici olan kafirleri tehdit etmiyor dünyada. Kimi tehdit ediyor? Onları ve onların askerlerini beraber tehdit ediyor. اِنَّ ve وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَ كَانُوا خَاتِئِينَ Firavun da, veziri olan Haman da, askerleri de neydi? Askerleri de hatalıydılar diyor Allah Subhanehu ve Teala. Sadece hata bazında değil, o ukubet bazında da dünyada Allah hepsini eşit tutuyor. Öyle değil mi? Ve ve Firavunu Firavun, Firavun askerlerini aldık ve ne yaptık onları denize boğdu. Sadece Firavun'la yetinmiyor Allah. Ne yapıyor aynı zamanda? Aynı zamanda askerlerini de boğuyor. Kıyamet azabında da Allah askerleri istisna etmiyor. Yaqudu kavmuhu al ve Firavun kıyamet gününde arkasından kendi kavmini de ne yapacak? Kendi kavmini de arkasından sürükleyecek, cehenneme sokacak diyor Allah Subhanahu ve Teala. Nasıl Firavun dünyada lanetlendiyse, onların, askerin ve ona itaat edenlerin de Allah lanetlendiğini söylüyor. <feyi> onlar diyor Firavun onları küçüktü, onlar da Firavun'a itaat ettiler. Ve diyor onlar fasık, mücrim olan bir kavimdiler diyor Allah Subhanahu ve Teala. O zaman buradan neyi anlıyoruz arkadaşlar genel olarak? Tahudi bir sistem varsa başında da Firavun gibi bir tağut varsa bunlara uyan insanlar nedirler? Hükmü aynı bu, bu insanlar gibidir, Öyle değil mi? Şimdi kendi vakamızı ele alalım. Askeriyeler. Yani zorunlu olan askeriyelere bakalım mesela. İnsanlar nedirler bu durumda? Firavun ve Firavun, Aynı Firavun'un altındaki insanlar gibidir. Firavun da bu insanları zorla asker yapıyordu. Öyle değil mi? Allah'ın Kasat Suresi'nde dediği gibi Onlardan bir tayfeyi mustazaf bir şekilde zayıf bırakıyordu Firavun diyor Allah. Aynı şekil bugünkü sistemler de Müslümanları ne yapıyorlar? Zayıf bırakıp zorla askere sokuyorlar. Şimdi peki Müslümana diyorsun ki arkadaşım bak Kur'an-ı Kerim'de bu çok açıktır ki Allah Subhanehu ve Teala Firavun'la askerlerin arasını hiçbir şekilde ayırmamıştır. İster bilerek girenler olsun ister firavunun zorla soktukları olsun hiç Allah Subhanehu ve Teala fark koymamıştır aralarına. Hepsini bir kefeye koymuştur diyorsun. Peki sen neden böyle bir şey yapıyorsun diyorsun mesela? Ben ikra altındayım diyor. Öyle değil mi? Ben ikrah altındayım diyor. Adam meclise giriyor mesela. Adama diyorsun ki arkadaşım Allah subhanehu teala buna çok açık bir şekilde küfürdür diyor. Çoğu da der bunu. Biz de biliyoruz demokrasi küfürdür. Biz de biliyoruz kanun yapmak küfürdür ama ikrah altındasın. Orada olduğun zaman bunu yapacaksın diyorlar mesela. Veya genelde Arap yöneticilerinde böyle bir şey var. İşte biz Amerika bizi zorla bize bu kanunları uygulattırıyor. Yani niye mesela diyorsun bak adam diyor la ilahe illallah diyor. Sen diyorsun bu adam kafir. Çünkü bu kanun koyuyor ve Allah'ın kesin küfür de, demiş olduğu bir hükmü işliyor ve ümmetin icma ettiği bir küfre düşmüş diyorsun. Adam diyor ki yok onlar ikrah altında. Amerika onlara zorla veya İsrail onlara zorla bu kaydeleri uyguluyor. O zaman ikrah Müslümanların başına bela olan meselelerden biri. Peki bu ikrah nedir arkadaşlar? İslam alimleri bu ikrahtan hiç mi konuşmamışlardır? Bu ikrah şartlar getirmemişlerdir? Veya ayet kelimede ikrah meselesi açık değil midir ki diyelim... Ve önce ayetten başlayalım. Birincisi arkadaşlar, ayetlerin nuzul sebebi tefsirde çok önemlidir. Bir ayetin hangi olaya indiği, ne için indiği tefsir eliminde çok önemlidir. Neden? Çünkü olaya delalet eder, olaya işaret eder. Neden dolayı inmiş ve hangi hududlarda inmiş? Allah hangi kısada bu ayeti indirdi? Ammar kısasında bu ayeti indirdi. Öyle değil mi? Peki Ammar ne vaziyette Allah ona bu ruhsatı vermişti? Annesi babası şehit olduktan sonra Öyle değil mi? Ve kendi kemikleri kırıldıktan sonra kafası suyun içerisinde sokulup çıkarılıp ağır, ölene kadar bek bekletildikten sonra Allah dedi ki İlla men ukriha ve kalbuhu mutmainnun bil iman Kim ikrah altında olursa kalbi de imanla mutmain olursa işte bu müstesnalı dedi. Zaten ayete baktığımız zaman ikrah anlaşılıyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani bir defa sen müşriklerin elinde bağlı olacaksın. Ayetten bu çok açık bir şekilde anlaşıyor. Kaçacak hiçbir imkan olmayacak. İkincisi ne olacak? İkincisi Ammar'ın durumunda olacaksın. Yani artık senin için hiçbir yol kalmayacak ya canın, bak paran, malın değil ha. ya, ya canın veyahut da işte dinin olacak. O zaman ne yapabilirsin? Böyle onların istediği kadar dinden taviz verebilirsin. İşte bu noktada mesela Hafız İbni Hacer kitab İkrah'ta Bukhari'de şerh ederken diyor ki e, ikrahın şartlarının dört tane olduğunu söylüyor. İkrahın şartı dörttür diyor. Şart nedir arkadaşlar? Şart oldu mu hüküm olur, şart olmadı mı hüküm olmaz. Yani bu dört şart yerine getir, geldi mi kişi ikrah altındadır, küfür sözünü söylerse de kafir olmaz. Bu dört şarttan biri de olmazsa eğer, kişi nedir ikrah altında değildir? Küfrü kendi isteği de söylemiştir. Ne olur? Küfre girer vel billah. Birinci şart arkadaşlar, Hafız ibn Hacer'in dediği, kişini tehdit eden insan, hani bunu yapmazsan sana şunu şunu yapacağım diyen insan ne olacak arkadaşlar? Bunu yapmaya kadir olacak. Bunu yapmaya gücü yetecek. Yani ya devlet olacak, ya devletin belli bir kurumu olacak. Veya kanun, mesela bugünkü e, hali ahvali de kanun da bunun içerisine gidiyor. Neden? Çünkü kanunun yaptırım gücü vardır yani. Kanunun kesin bir şekilde ülkede yaptırım gücü vardır. İki, bu birincisi tehdit eden. Tehdit edilenin de hiçbir şekilde kaçacak bir ortamı olmayacak. Bu da neyi gösteriyor? Ya bağlı olacak. Ya hapis altında olacak, öyle değil mi? Veya bir yere kapatacaklar bunu, kaçacak hiçbir imkanı olmayacak. Bu birinci şart. İkinci şart arkadaşlar, tehdit edilen şey, yani mesela sana bunu yapacağım diyor. Tabi tehdit edilen de önemli. Ya hapis olacak, ya ölüm olacak, ya vücudundan bir azanın koparılması olacak. Bakın dikkat edin, bunları yapmak anında olacak. Yani mesela sana içten sonra böyle yaparım. Ya da yapacağım gibi bir şey derse bu olmaz? Bu ikraf olmaz. Yani anında olacak. Sen onun elinde bağlı olacaksın. Dediğini yapmazsan sana hemen onu ne yapacak? Sana hemen onu uygulayacak. Üçüncü şart ne arkadaşlar? Üçüncü şart da bu galibuzdan büyük ihtimalle bu adamın bunu yapacak olması. Yani insan öyle ki düşünse ya yapmayabilir, beni korkutuyor, beni tehdit ediyor. Bile düşünse bile bu insan ikra altında değildir. Bu insan nedir? Kesinlikle ikra altında değildir. Ama kesin mesela önünde misaller var. Ammar gibi. Annesi babası öldürülmüş. Sözü söylemese o da öldürülecek. Bunu çok iyi biliyor. Büyük ihtimalle bu olursa kişinin olur? Kişi ikrah altında olur. Dördüncü şart ne arkadaşlar? Dördüncü şart da kişi onların istediğinden fazlasını yapmayacak. Yani kişinin bunu gönülden yaptığına dair hiçbir delalet olmayacak. Mesela adam diyor ki Allah'a küfür et. Tamam mı? Sen hem Allah'a küfür ediyorsun, hem peygambere küfür ediyorsun, hem kitaba küfür ediyorsun, hem dine küfür ediyorsun. Bu ne olmaz? Bu ikrah olmaz. Sahibini küfre sokar. Zaten eğer ikrah altında olsa kalbi buna rıza göstermese o sözü söylerken bile çok sıkılacaktır ki gerisini mümkün değil getiremeyecektir. Fakat ne yapıyor? Eğer bunu söylüyorsa, devamını getiriyorsa demek bu Allah'ın ayette dediği gibi ve la kin men şarraha bil kim gönlünden küfrü işlerse fealehim ghadabun minallahi ve lehum azabun azim. Onlara Allah katından bir kızgınlık ve onlara büyük bir azap vardır ee, tehdidinin altına ne yapar? Tehdidinin altına gider. Şimdi iknaa genel olarak eğer anladıysanız bu Hafız bin söyledikleri Aynı şekilde bütün mezheplerde arkadaşlar mürtet babını açarsanız Kitab-ı Ride'de ikrah babı da vardır orada mutlaka. Yani hani insan küfre girdiği zaman küfrden istisna olan bazı durumlar var. Biri de nedir? Biri de ikrahtır. Göreceksiniz bütün alimlerin ittifakıyla. Biz size diyecekler ki yapan bunu yapmaya kadir olacak. İki, kişi bunların elinde bağlı olacak. Kaçmaya hiçbir şekilde ne olmayacak? Kaçmaya hiçbir şekilde fırsatı olmayacak. Ve tehdit ettikleri şey de böyleyse sana maaş vermeyiz de diye böyle bir şey değil yani Sen, seni öğretmen yapmayız diye bir şey değil yani ne olacak ya can olacak ya da vücuttan bir parça gidecek yani bu ne olur bu o zaman itiraf olur ve kesin yaptığı anlaşılacak yani kuru kuru zanlarla ya işte herhalde sözü söylemesen beni öldürürler beni hapsederler değil de önümüzde örnekler olacak ki bu insanlar bunu ne yapmışlar bu insanlar bunu yapmışlar İstiklal mahkemelerinde olduğu gibi yani adamı hemen asıyorlardı bu nedir bu itiraftır? Muhteber bir ikrahtır. Çünkü adamın önünde engeller var. Şimdi bu ikraha böyle baktığınız zaman alimler bu şekilde konuşmuşlar ayetten ve alimler diğer selef ulamasının sözlerinden dayanarak bazı şartlar getirmişler ikrah meselesine. İkrah meselesine baktığınız zaman gerçekten insan hakkı talep ediyorsa bugün birçok insanın iddia etmiş olduğu ikrah ikrah değildir. Öyle değil mi? ya yani Bugün askere giden insanların çoğunun ikrah iddiası batıldır. Sen kaçabiliyorsun ilk başta. Sen kaçabiliyorsun. Hafız İbn -i hader ilk şatta ne demişti? Kişi kaçamayacak bunların derinde. Kişi eğer kaçabiliyorsa bu insan ne değildir? İkrah altında değildir. İki, Bunlar seni öldürmüyorlar. Yani seni vücudundan bir azak etmiyorlar. Öyle değil mi? Ne yapıyorlar seni? Ya hapsediyorlar ya sana biraz işkence yapıyorlar. E sen zaten Müslümansansa, sen cenneti istiyorsansa eğer bu kadar eziyeti de göze, bu kadar eziyeti de göze alman lazım. İşin bu kadarına da katlanman lazım. Öyle değil mi? Allah cennetin fiyatını nasıl belirliyordu? Siz sizden önceki milletlerin başına gelmeyen, sizin başınıza gelmedikçe siz cennete gideceğinizi mi zannettiniz? Yani bu kadar da ne olsun, bu kadar da olsun. İkincisi arkadaşlar, şunu da anlıyorsunuz, şunun Bir Birçok insanın işte ben ikra altındayım deyip başörtüsünü açması, birçok insanın biz ikra altındayız, mecburuz deyip ee, küfür ameli işlemesi, birçok insanın putun eykenin önünde her gün sabah saygı duruşunda durması, ikra altındayız diye, para için, ondan sonra maaş için bunları yapması, meslek için bunları yapması, Bunların hiçbir İslam aliminin yanında muteber olmadığını ne yapıyoruz? Muteber olmadığını görüyoruz. Eğer muteber olmuş olsaydı biz de kabul ederdik. Öyle değil mi? Eğer Allah bize ruhsatı veren kimdir arkadaşlar? Allah'tır. Ruhsatın sınırlarını belirleyecek olan kimdir? Gene Allah'tır. Öyle değil mi? Ruhsatı o vermişse, yani size bu noktada ben ruhsat veriyorum, ikrah diye bir şey vardır diyorsa Allah, o zaman bu ruhsatın sınırlarını çizecek olan da kimdir? Ruhsatın çizecek, sınırlarını çizecek olan, olan da Allah'tır. Yoksa biz kendi kafamızdan sınırlar çizmeye çalışırsak Yahudilerden ne farkımız kalır? Yahudiler zina yapana cezanın uygulanacağını kabul ediyorlardı. Ama zinanın hudutlarını değiştirmişlerdi. Öyle değil mi? Ne yapıyorlardı? Taşlamıyorlardı, recmetmiyorlardı etmiyorlardı. Ee, yüzlerine kara sürüp eşeklere ters bindirip affedersiniz toplumun içerisinde gezdiriyorlardı. Eğer biz de bu şekilde yaparsak veya Hristiyan din adamlarının yaptığı gibi. Yani işte... Allah zina yapanı taşlayın diyordu. Onlar diyordu zina yapanı taşlayanın günahsız olması lazım. E bizden de hiç günahsız olmadığından dolayı biz ne yapamayız? Biz bunu taşlayamayız diyorlardı. Bu şey, zinayı kabul ediyorlardı hükmünü. Fakat hudutlarını ne yapıyorlardı? Hudutlarını değiştiriyorlardı. İşte biz değer de böyle yaparsa Allah'ın emirlerini asıl itibariyle alıp hudutlarını değiştirirsek bizim Yahudi ve Hristiyanlardan neyimiz kalmaz? Bizim Yahudi ve Hristiyanlardan hiçbir şekilde farkımız kalmaz. Zaten bu meseleyi dediğim gibi böyle gerçekten hakta talep eden insan, alimlerin kitaplarında ikrah meselesini okuduğu zaman bugün birçok insanın neyinin? Birçok insanın ikrah davasının batıl olduğunu görecektir. Tabii arkadaşlar, müşrikler bu şekilde peygambere ve peygamberin sahabesine muamele ettikleri zaman peygamber aleyhissalatu vesselama fazla işkence yapamıyorlardı. Neden dolayı? çünkü bir, Peygamber Ebu Talib'in koruması altındaydı. Akrabaları Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı koruyordu. İki, ikinci nokta ne arkadaşlar? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kavminde şerefli bir insandı. Köle olan bir insan değildi. Herkesin şerefli olduğunu kabul ettiği, emin olduğunu söylediği bir insandı. Yani mesela düşünün insan gerçekten toplumda şeref sahibi bir insana eziyet edemez kolay kolay. Biraz insana zor gelir yani öyle değil mi? Çünkü daha düne kadar ona hep sevmişsin, saymışsın, bugün ona vuracaksın. Bu ne olur? Bu biraz zor olur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a işkence yapmadan önce ne düşündüler? Dediler gidelim Ebu Talip'le konuşalım bu adamı bu, bu, bu adamı bu işten çevirsin dediler. Yani bu adamın artık rahat durmaya niyeti yok dediler. Ebu Talip onu alıkoyarsa zaten artık biz ona karışmayız. Yok alıkoyamazsa biz biliriz ona yapacağımızı. Ebu Talip'in yanına geliyorlar. Bakın yine ne çıktı burada? Müşrikler her zaman adım adım hareket ederler. Bir kere de hareket etmezler. Öyle değil mi? Geliyorlar, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasının yanına, e Ebu Talip diyorlar. Senin bu yeğenin Muhammed bizim atalarımıza sapıktır diyor. Bize ahmaklardır diyor. Bizim ilahlarımızın hiçbir fayda ve zararı yoktur diye onları ayıplıyor. Ya sen onunla bizim aramıza gir, onu bundan men et. Çünkü bu çocuk senin dinini de ayıplamış oluyor. Veya da bizimle onu serbest bırak. Biz ona bildiğimizi yapalım. Ebu Talip diyor tamam merak etmeyin ben onunla konuşacağım diyor Ebu Talip. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı yanına çağırıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la çok basit bir konuşmayla konuşuyor. Yani ey yeğenim, biraz dikkat et. sen onların dikkatini çeksin. Seni dövecekler, sana saldıracaklar, seni vuracaklar diye. Tabi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam takmıyor. Yani hiçbir şekilde Ebu Talib'in dedikleri Peygamber'e etki etmiyor. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Davasına devam ediyor. Tabii müşrikler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın etkilenmediğini görünce Bilha Ebu Talib'in yanına geliyorlar. Bu defa ikinci görüşme. Ey Ebu Talib diyorlar. Biz sana dedi ki bu çocukla konuş. Bak bu sadece bizim dinimizi ayıplamıyor. Senin de üzerinde olduğun dini ayıplıyor. Senin de ilahlarını ayıplıyor. Senin de atalarını cehennemdedir diyor. Ya da bizimle bunu serbest bırak diyorlar. Ebu Talib'i de biraz tehdit ediyorlar. Yoksa diyorlar sen eğer bu defa da onu men etmezsen biz anlarız ki seninle onun arasında bir ittifak vardır diyorlar. Ebu Talib peygamberi çağırıyor. Ey yeğenim diyor aleyhissalatü vesselam'a ''Beni taşıyamayacağım yükün altına sokma.'' Yani bak bu kavim büyükleri toplandı, bir daha benim yanıma geldiler. Ne yap? Ya bu işi bırak ya da bunların demiş olduklarından vazgeç. Yani ilahlarına söyleme, babalarının ateşte olduğunu söyleme. İlahlarının faydasını, zararının olmadığını, bunların müşrik olduğunu, ahmak olduğunu öyle değil mi? ''Yüsef bihü ahlamena'' diyorlar. ''Bize ahmak'' diyor. Hani fayda ve zarar vermeyenlere tapıyoruz diye. ''Bize ahmak'' diyor. Ne ya bu talip? Diyorlar. Diyor ki, ''Beyhaki delayirun nubuvvede'' rivayet ediyor. Vallahi diyor eyun cehrelem, lovdagü şemte fi yeminî, walqamra fi yatarsî, ala an atruk haza alâmra, hatta yüzhira kullâh, naatruk tuhu. Eğer diyor ay sargâlim, güneş sargâlim, ay da sorâlim, verseler, öyle değil mi? Sırf ben bunu terk edeyim diye, yani bu davayı terk edeyim diye, ta Allah bunu açık çıkarana yeryüzünde hakim kılan kadar ben bu davayı terk etmeyeceğim diyor. Ve Peygamber Aleyhissalâtu Vesselam ağlıyor. Yani diyor amcam artık beni terk etti, artık bana yardım etmeyecek diye. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ağlıyor. Tabi peygamber gibi bir insan ağlanması Ebu Talib dayanamıyor. Peygamberimizi çağırıyor yanına. Ne yaparsan yap diyor. Ben senin neyindeyim? Ben senin arkandayım diyor. Arkandayım diyor. Ne yaparsan yap diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Peygamber yine tabi amcası destek verse vermese davayı açık açık haykıracağını söylüyor zaten. Tabi bu söylemiş olduğum rivayete bazıları zayıf diyorlar onu da belirteyim. Fakat peygamber bunu söylememişse de bunun manasında bir söz ne yapıyor amcasına söylüyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam, müşrikler bakıyorlar, bu adam yine vazgeçmiyor yaptıklarından. Yine bu Talib'e geliyorlar ama bu defa artık tam savaş. Yani ona artık onu döveceklerine, eziyet vereceklerine, öldüreceklerine dair bu Talib'e diyorlar ki, ya diyor istiyorsan bir sana bir tane kendimizden çocuk verelim, sen ona evlatlık edin, sen de bize bunu ver, biz bunu öldüreceğiz. Çünkü bunun vazgeçmeye niyeti yok. bu Talib diyor ne kadar insafsızca bir teklif. Ben sizin çocuğunuzu alacağım, besleyeceğim. Sizde benim çocuğumu götüreceksiniz, öldüreceksiniz. Yani böyle bir şey akl edebilir mi diyorlar? Oradan biri diyor ki, "Ey Ebu Talib, bir sana defalarca geldik. Vallahi sen Muhammed'le bir oldun. Sen kavminin sana olan tekliflerini kabul etmiyorsun." diyor diyorlar. O da diyor, elinizden geleni ağzınıza koymayın." Yani "Fesna'u ma bada, ma yani ne yapabilecekseniz ne yapın. Ne yapabilecekseniz yapın diye. Ebu Talib bunları ne yapıyor? Ebu Talib bunları gönderiyor. Ve bundan sonra bu aşamadan sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a neler başlıyor? Artık fiili eziyetler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a başlıyor. Tabi fiili eziyetler başlamadan önce arkadaşlar şu görüşmelerin üzerinde biraz duralım. Yani bugünkü artık e, siyasi diyaloglar dialog, mı dersiniz? Veyahut da işte e, başka artık nasıl isimlendirirseni isimlendirin, müşriklerin Ebu Talib'e gelip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı men etmesini Ebu Talib'ten rica ediyorlar. Şimdi yalnız bakın müşrikler, Peygamber birçok şey anlatıyordu onlara. Yani kıyameti de anlatıyordu. Onlar kıyameti inkar ediyorlardı. Allah'tan da bahsediyordu. Onlar mesela Allah'ın bazı vasıflarını kabul etmiyorlardı. Bunları dikletmiyorlar peygamber Vesselam'a. Neyi dikletiyorlar? Diyorlar ki: "Yasibbu alayhana ve yusaffihu ahlamana, eyva ve ya'ibu Bu adam bizim başka birileri ve yudallilu <gülüyor> aba'ana." Ve bizim babalarımıza ne diyor? Bizim babalarımıza sapıktır diyor. Bizim ilahlarımızı ayıplıyor. Diyor ki senin fayda ve zarar vermez. Ve bir de siz ahmaksınız diyor. Siz fayda ve zarar vermeyen kişilere takıyorsunuz diye. Dikkat ederseniz üç de aynı sözü zikrediyorlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. O zaman buradan neyi anlıyoruz arkadaşlar? Mesela diyelim ben içinizden biriyle konuştum. Sizinle olan konuşmamı geliyorum ağabeyi anlatıyorum. Anlattığım zaman neyi anlatırım? Sizin bana anlattıklarınızın içinde en çok dikkat çeken, en çok tekrar ettiğiniz, üzerine vurgu yaptığınız meseleyi anlatırım. Öyle değil mi? Aklımda genelde o kalır. Müşriklerin hakkında da bu kaldığına göre Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın davetin özü ortaya çıkıyor zaten. Müşriklerin ikrarıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın davetin özü ortaya çıkıyor. Buradan da neyi anlıyorsunuz arkadaşlar? Maslahatü davadı altında Davetin maslahatü aldığı altında Müşrikleri terk eden Onların ilahlarının ayıplarını söylemeyen Şimdi bunun zamanı değildir diyen veyahut da onlara karşı başka şeylerden başlamak lazım, yaklaşmak lazım. Bir kere de tevhidi anlattım mı adam senden kaçıyor diyen insanların sözlerinin batıl olduğunu görüyoruz. Öyle değil mi? Peygamber de sahabesi de ilk başladıkları şey bunlara siz ahmaksınız diyorlardı. Tabi edep çerçevesi içerisinde. Sövmeden, hakaret etmeden hakkı söylüyorlardı. Siz ahmaksınız diyorlardı. Fayda ve zarar vermeyenlere tapıyorsunuz. E bunlar diyorlardı ki İbrahim'in milleti üzere olan bizim dedelerimiz sizin dedeleriniz de sapıktı diyordu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. E diyorlardı peki o zaman ne olacak şimdi bizim ilahlarımız mı olacak hiçbir fayda ve zarar vermez. Onlar nedirler? Onlar diyor basit hiçbir fayda zarar vermeyen şeylerdirler. Allah hatta Peygamber'e dedi ya اِنَّ الَّذ۪ينَ min مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَيْبَادٌ اَمْسَارُكُمْ فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَج۪يبُ لَكُمْ مِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ Sizin Allah'ın dışında taptıklarını, sizin dua ettiklerini sizin gibi insanlardırlar, dua edin size icabet etsinler doğru sözlerdenseniz dua edin size icabet etsinler yoksa diyor Allah onların ayakları mı var elleri mi var gözleri mi var kulakları mı var neden dolayı bunlara tapıyorsunuz diye Allah ne yapıyordu müşrikleri bu şekilde ayıplıyordu tekrar söylüyorum arkadaşlar demek ki en büyük maslahat Allah'ın insanlara anlatın dediğini insanlara anlatmakmış yoksa bizim kendi kafamızdan çizmiş olduğumuz hudutlar sınırlar değilmiş aynı şekil bu bir Yahudileşmedir aynı şekil bu bir Hristiyanlaşmadır yani Allah subhanahu wa ta'la bize davet ettin demiş. Biz daveti asıl olarak kabul ediyoruz. Ama davetin içeriğini ve davetin sınırlarını kendi kafamızdan belirliyoruz. Neden? Davetin maslahatı altında. O zaman peygamber haşa ve kella davetin maslahatını bilmiyor muydu? Peygamber haşa ve kella insanlara nasıl yaklaşması gerektiğini bilmiyor muydu? Peygamber insanların nefret ettirip kaçırıyor muydu etrafından diyeceğiz. O zaman bu davetin maslahatı denilen şey davetin maslahatı vardır. Ama davetin maslahatı nedir? Allah'ın anlatın dediklerini anlatmak. Allah'ın küfür dediğine küfür demek. Allah'ın tısk dediğine tısk, Allah'ın takva dediğine takva. Allah'ın güzellik dediğine güzellik demektir. İşte davetin nedir? Davetin maslahatı budur. Bunun maslahat olduğuna en büyük delil nedir? Ebu Talib peygamberin sebatını gördüğünden dolayı yani kendine yediremiyordu. Adam tek başına bu kadar davasına sahip çıkıyor. Vallahi ben de ona sahip çıkacağım. Onun hak üzerinde olduğunu anlıyordu. Müşrikler Peygamber'e işkence yapmalarına rağmen peygamberin o sebatına bakıyorlardı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın neyini görüyorlardı? Hak üzerinde olduğunu onlar da ne yapıyorlardı? İhrar ediyorlardı. Bunun en güzel örneği Ebu Sufyan'ın. Hirakl ile konuşmasıdır. Öyle değil mi? Kimsenin görmediği bir yerde istediği iftirayı atabilirdi peygambere. Ama iftira atamıyordu peygamber aleyhissalatü vesselam'a. Nesebi en şerefli neseptir. Hiç yalan söyledi mi? Hiç yalan söylemedi. Size neyi emrediyor? İbadeti şirkten uzak durmayı, babaların dediğini terk etmeyi, namazı, sıtkı, iffeti bize emrediyor diye. E, Ebu Sıkayan bunları söylüyor Hiraql'e. Yani normalde Hiraql'e yok o nesebsizdir, köledir de dese Hiraql inanabilirdi. Neden bunu söylüyorlardı? Peygamberimizin o sebatını, tevkid üzerindeki sebatını gördükleri zaman. O zaman tekrar söylüyorum arkadaşlar. Davetin maslahatı kendi kafamızdan Yahudiler gibi hudutlar çizmek, davanın içini doldurmak değildir. Davetin maslahatı Allah'ın anlatın dediklerini anlatmak, Allah'ın sakındırın dediklerinden ne yapmaktır? Sakındırmaktır. Bu birinci nokta. İkinci nokta arkadaşlar. Bazen Müslümanlar müşrik olan insanların koruması altına gidebilirler. Ama ne şartıyla? dinlerinden taviz vermemek şartıyla. Peygamber aleyhissalatü vesselam kimin koruması altındaydı? İleride bu konu daha geniş bir şekilde gelecek zaten. Ebu Talib'in koruması altındaydı. Ama dikkat ederseniz Peygamber aleyhissalatü vesselam bu korumayı yaparken Ebu Talib'e amcacım sen hak üzerindesin. Tam onların babaları sapık ama senin baban cennette falan demiyordu yani. Ona da aynı şeyleri söylüyordu. Demek ki Müslüman bazen küfrün kanunlarından faydalansa da Müslüman bazen onların korumasından faydalansa da, onların pasaportundan, oturumundan, onların e, vatandaşlığından faydalansa da din için, hizmet için. Bu ne şartıyladır? Taviz vermemek şartıyladır. Özellikle tevhidten ne yapmamak? tevhitten taviz vermemek şartıyladır. Üçüncü nokta nedir burada arkadaşlar? gözünüze çarpan en önemli nokta. Müşrikler önce insanla direkt irtibata geçmeyebilirler bazen. Ne yaparlar? İnsanın yakınlarıyla irtibata geçerler. Neden? Çünkü anne, baba, amca, dede bu tür insanlar çocuklarını çok sevdiklerinden dolayı, şefkatli olduklarından dolayı olabilir ki hiç sorun çıkarmadan, milleti galayana getirmeden bu yolla halledebilirler. İslami hareketlerin hepsi bunu yaşamıştır. Türkiye'de ve Türkiye'nin dışında. Mesela burada geçen kardeşim biri diyor, defalarca ailesini arıyorlar. Ya gönderin gelsin bir soru, bir iki soru soracağız. Ondan sonra şey yapacağız, göndereceğiz diye. Bir defa bunu zorla tutuyorlar, gönderiyorlar, gidiş o gidiş. 6-7 senedir kimsenin çocuktan haberi yok. Aynısı Türkiye'de de buluyor. Eve geliyorlar. Şimdi annedir mesela şefkatlidir. Ya annesine diyorlar ki ey anacık diyorlar. Sen oğlun diyorlar. Yani hiçbir suçu yok. Kaçıyor boş yere. Onu biz bize bir teslim edin. Biz bir form dolduracağız ona diyorlar. Göndereceğiz evine gelecek. Bir gidiyor 36 sene. Bir gidiyor 12 sene. Bir gidiyor 8 sene. Ney? Bu müşriklerin neydir? Bu müşriklerin oyunudur. Müslümanların buna karşı ne olması lazım? Müslümanların buna karşı uyanık olması lazım. Kendilerini ve ailelerini özellikle çevresindeki insanları ne yapmaları çevrelerindeki insanları uyarmaları lazım ki ta ki böyle bir hataya düşünülüp müşriklerin sözüne devletin, polisinin, askerinin sözüne ne yapılmasın? Aldanılmasın. Çünkü Allah Kur'an'da bize genel bir kaide koymuştu değil mi? Müşrikler ve ehli kitap sizin için asla ve asla hayır istemezler. Ma يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا Min min asla ve asla ve biliyorsunuz ne kire, ne yakında geldiği zaman umumiyet ifade eder. Hiçbir hayır, küçük veya büyük hiçbir hayır istemezler sizin için. Müslüman sürekli bunun bilincinde olacak ve ne yapacak? Bu şekilde yaşayacak. Tabi bu görüşmeler, diplomatik görüşmeler, diplomatik görüşmeler diyelim artık. Siyasi görüşmeler, diyaloglar. Fayda vermeyince müşrikler ne yaptılar artık? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a direkt yöneldiler ve onun zatına işkenceler yapmaya başladılar. İnşallah Peygamber'e yapılanları da zaman vaktimizde doldurduk, hatta aşmışız da bir dahaki dersimize anlatmaya çalışırız Allah nasip ederse ve ahiret davana elhamdülillahirabbil alamin.